E auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina men yehtedillellahu fele mudille lehu ve men yudlil felaha diye ve eşhedü en la ilaha illallahu vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Emma ba'd fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hediyedü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri ve kulle muhtesaten bi'a ve kulle bidatin dalâle ve kulle dalâletin fîn Bizden olmayanlar şerhinde uğursuzluğa inanan bizden değildir. Başında kaldık. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. tatayür yapan tatayür yaptıran kehanet yapan kehanet yaptıran sihir yapan ve sihir yaptıran bizden değildir. Aleykümselamün aleyküm. büyü sağ için düğüm yapan ve bir kayına gidip onun söylediklerini tasdikleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmiştir. E, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirleni inkar etmiştir. Bu hadisi Bezzar, Taberani, El-Kunada, Dulabi sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Şeyh Elban Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtir. <gülüyor> Tatayur Lugatte, Arap dilinde tatayara kelimesinden türemiştir. Uçurmak ve uçmak demektir. Yani işte güvercin veya herhangi bir kuş uçurup da Sağa giderse hayra yormak, sola giderse şerre yormak gibi bu tip şeylerden geliyor bu. Yani uçurmak, kuş uçurmadan geliyor bu. Isılahta ise yani dini anlam olarak yani hadiste kastedilen mana ise görülen veya içtilen bir şeyi uğursuzluğa yormak veya kötüye yorumlamaktır. Şum, bir de şum kelimesi var uğursuzluk diye Türkçe'ye tercüme edilen. Şum, bereketin zıttı olup bereketsizlik demektir. Bunun anlamı insanın azmettiği bir işi, hoşlanmadığı bir şey gördüğünden veya işittiğinden dolayı terk etmesidir. Tatayyür hükmünde bunun tam da girer. Yani hoşuna giden bir şey gördüğünde veya işittiğinde hayra yorup azmetmediği bir işi yaparsa da böyledir. Mesela işte halk arasında hurafe olarak inanılan bazı şeyler var. İşte kara kedi görülünce veya bir şeyin altından geçince... Bunun işte uğursuzluğa yorulduğu gibi, diğer bazı şeyler de mesela kuş pisleyince gidip piyango bileti almak gibi başka bir harama bulaşmaları. Yani bunun gibi e, hayra yorma şeklinde de e, tatayür hükmüne dahil olur. Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerinde haram kıldığı faloklar ile kura çekmek de yine buna dahildir. Maide 3. ayetinde ve faloklar ile kısmet aramanız haram kılmıştır buyruluyor. Maide 90. ayetinde ise ey iman edenler, İçki, kumar, dikilir taşlar ve fal okları şeytan birer pisliktir. Onlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bu cahiliye ehlinin yaptıkları bir işti. Onlar bir iş yapmak istedikleri zaman bir kap içinde ok veya taşlar getirirlerdi. Bunlardan birine hayır diğerine şer yazarlardı. Üçüncüyü ise boş bırakırlardı. Hayır yazan çıkarsa onu yaparlar, şer çıkarsa terk ederler. Boş çıkarsa tekrar kura çekerlerdi. Yani bu boş koymanın manası ne denilebilir bu şekilde bir açıklamada. Aslında onların uygulamasında şöyle bir şey var. Her bir kuradan dolayı da yani boş çıktıkça işte deve veya kurban kesme gibi bir şey adıyorlar buna. Taşlara, arpalara, levhalara veya tahta gibi şeylere aynı şeyi yapmaları da yine böyledir. Tatayür'e örnekler. Cahiliye ehlinin yaptıkları gibi onlardan biri yola çıkmak istediği zaman kuş uçururdu. Sağa doğru uçarsa hayra yorar ve yola çıkardı. Sol tarafa uçarsa bereketsizliğe yorardı ve yola çıkmazdı. Cahiliye ehli tatayür işini çok kullanırlardı. Yine mesela ey helak olan sözü gibi, hoşlanmadığı bir söz iştenin, aksaçlı bir ihtiyarla karşılaşanın, karga görenin, baykuş görenin, Yolculuğun başında veya yola çıkacağı günün başında kusurlu birini görenin, yani özürlü bir kimse görenin mesela, bunu uğursuzluğa yorması, yolculuğu bu sebeple terk etmesi, o gün alışveriş yapmayı terk etmesi bunun örneklerindendir. Safer gibi bazı ayları, 13 sayısı gibi bazı rakamları uğursuz saymak, bu rakamı otel odalarına, uçak koltuklarına ve benzerlerine vermemek de uğursuz saymaya örnektir. Burada bahsettiğimiz şum kelimesi, bizim Türkçe'de de işte şom ağızlılık derler. Yani şom kelimesi aslında buradan geliyor, şumdan gelir. Şum bereketsizlik demek, yani birisi e, olumsuz, kötümser bir şeyler konuştuğu zaman ona şom ağızlılık yapma derler. Yani bu da buradan geliyor, kötüye yormakla alakalı. Bu Safer ayı meselesine gelince, halen daha Türkiye'de karşılaştığımız bir şey. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte, cahiliyeden nef yettiği, işte safer yoktur, adva yoktur, tiara yoktur diyerek nef yettiği, reddettiği şeylerden birisi bu safer inancıdır. Aslında Arap ay sisteminde, yani hilal takviminde safer diye bir ay var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ayın olmadığını değil, bu aya cahiliye döneminde yükledikleri işte uğursuzluk, kötülük gibi şeyleri nef etmek için, uğursuz inancını bertaraf etmek için safer yoktur diyor. Yine gul yoktur. Gul ile kastedilen çöl cini, çöl yaratığı. İşte gul yabani diye geçmiş. Türk Türkçe e, Türkçede kullanılan bir ifade gul yabani. Gul Araplarda işte çölde insanların karşısına çıkan bir çeşit yaratık, cin aslında. E, bunları bunların nefy ediyor Allah Resulü Sallallahu Yani bu tür batıl inançları reddediyor. Safer ayı hakkında işte Cübbeli Ahmet gibi bazı şirk davetçilerinin sağda solda şeylerini duyuyoruz. İşte bu ay şöyle bir aydır falan diye. Bunların aslı yok. Tatayür haramdır ve küçük şirktir. Bunun şirk olmasının sebebi tatayür yapan kimsenin bu işle hoşlanmadığı bir şeyin def edilmesinde veya hayrın celbinde bir sebep olduğuna inanmasıdır. Halbuki bu doğru bir sebep değildir. Yani meşru kılınan sebeplerden değildir. Bu ancak cahiliye urafeleridir. Şeytan bunları cahillerin gönüllerinde süslemiştir. Onlardan biri tatayyur yapınca, şeytan onları bu tatayür yapılan şeylere bağlar ve onlar da bunu doğru zannederler. Yine bu tatayyur, zararın defi ve faydanın temininde şeran, yani dinen ve aklen batıl olan sebeplere dayanmanın yani meşru kılmayan vesilelere dayanmanın bir türüdür. Allah'ın sebep kılmadığı bir şeyi sebep edip ona dayanmaktır. Daha önce işte nazar boncuğu, muska, iğde dalı gibi şeylerden bahsetmiştik. Yani Allah Azze ve Celle'nin vesile kılmadığı şeye dayanmaktan ötürü. Şimdi biz bu vesileleri ya din ilebiliriz ya akıl ilebiliriz. Mesela şer'an mesela Allah Resulü Aleyhisselatü ve karatane diyor. Karatane ölümden başka her derde devadır. Habbetü sevda. Bazıları bunun çörek otu olduğunu söyler. Yani çoğunluk bunun çörek otu olduğunu söylüyor. Ee, yine Sinameki ota hakkında Allah Resulü Aleyhissalatüsseb ölümden başka her derde devadır diyor. Yani bunların insana faydalı olduğunu biz burada hadisle biliyoruz. Bunu bu şer'an, bunun meşru bir vesile olduğunu gösteriyor. Aklen dediğimiz şey ise tecrübeyle sabit olan şeyler. Mesela tabiplerin Tıp işiyle, tedavi işiyle uğraşan kimselerin bazı otların, bazı bitkilerin veya e, maddelerin insanda belli hastalıklara faydalı olduğunu teşhis etmelerdi. tespit etmeleri sebebiyle e, bu tecrübeyle bilinir. Buna işte aklen, yani insanların tecrübesiyle bunun meşru bir sebep olduğu anlaşılır. Yani şeriat bunu yasaklamadı sürece. Bazı şeylerde faydalı olmasına rağmen yani onda fayda elde edilmiş olmasına rağmen şeriat yasaklamıştır. Alkol içkiler gibi. Yani sarhoş edici içkiler gibi. Bugün işte biranın veya bazı alkol içeceklerin bazı hastalıklara iyi geldiğine yönelik tabiplerin tavsiyeleriyle karşılaşıyor bazı insanlar. Allah Azze ve Celle bunu zaten bildiriyor ayetinde. Onda bir takım faydalar vardır. Fakat günahı faydasından çok buyuruyor. Yani Allah bunu haram kılmıştır. Fayda verse bile şeriat haram kılmış. Şeriatın haram kılmadıkları ise eğer faydası sabitse buna uyulur. Ee, ama hurafe olan mesela bilimsel olarak tespit edilmemiş. Yani insanların tecrübesiyle herhangi bir şekilde faydası tespit edilmemiş. Fakat tamamen ruhani bir e, insanların Hurafeye dayalı inançları var, bazı taşlar hakkında. Mesela evine şu taşları koy diyor, şunlardan seni uzak tutar. İşte şöyle yap, böyle olur falan gibi. E, asla asla olmayan şeyler. Bir ara biyosalık bilezikleri gibi şeyler meşhur olmuştu. Yani bunun tıbben, yani tecrübeyle aslında tespit edilmiş bir şeyi yok. Yani e, somut bir şeyi yok. Bunun meşru bir vesile olduğuna dair bir kanıt yok. Bu tip şeylerden uzak durmak lazım. İşte hurafeler bu türden şeyler. Yani şer'an ve aklen batıl olan sebeplere dayanmak işte bu haram vesilelerdir. Allah'ın sebep kılmadığı bir şeyi sebep edinip ona dayanmaktır. Kalbini bu batıl sebeplere bağlar. Yine tatayür, gelecekte ol olacak bir şeyi bilme iddiasında bu batıl işlere itimat etmektir. Mesela adam yola çıkacak, araba Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. çalışmıyor, <gülüyor> itmek gerekiyor. Ya diyor bugün yola çıkmayın, demek ki kötü olacak. İtekliyorlar, çalışıyor, biraz sonra Aleyküm. teker patlıyor. Aleyküm. Aleyküm. Ya bugün işlerimiz rast gitmiyor, bu yolculuktan vazgeçelim. Yani bu inanışlar bu tür şeylerde. Yani aldırış edilmemesi gereken şeyler. İnsan çünkü yani bu işler olumsuz gitti, bir kıyas var aslında burada. Bundan sonrakiler de kötü gidecek. Bu tip inanışlara itiyor şeytan. Bu hüküm ancak hakkında tatayyur yaptığı şeyi Allah Teala'nın hoşlanmadığı işe alamet kıldığına veya o işin meydana gelmesine sebep kıldığına itikade ederse böyledir. Ama bu uğursuz saydığı şeyin bizzat şer meydana getirdiğine, bizzat fail olduğuna ve bunu müstakil olarak kendisinin yaptığına veya bu işin gelecekte olacak bir şeyi haber verdiğine itikad ederse bu sefer büyük şirk olur. Yani e, bu vesilenin vesile olmaktan çıkıp da bizatihi e, müsebbip olduğuna inanmaya başlarsa bu sefer de büyük şirktir. Mesela nazar boncuğunun şirke vesile olduğunu söylemiştik. Bizzat nazar boncuğunun işte nazardan veya bazı şeylerden, büyülerden koruduğuna inanırsa o zaman bu büyük şirk oluyor. Ama mücerret olarak takıyor bunu. Yani Allah vesile kılmış olabilir zannıyla. Delil yok. Bu haramdır. Küçük şirktir. Ama nazar boncuğuna itikat beslerse, yani onun koruduğuna inanırsa bu da büyük şirk oluyor. Hükümde tata yürün örneği. Oklarla kura çekmek, avuç okumak, fincandan fala bakmak, musaf veya kitap açarak fal bakmak, sonra o sayfada okuduğundan olacak şeylere delil çıkarmak. Bunu yapanlar vardı. Adam işte geliyor, sıkıntısını anlatıyor, derdini anlatıyor, Kur'an-ı Kerim'i alıyor, Arapça da biliyor bu vatandaşı, Arap kökeni zaten. Açıyor, bak diyor, senin derdin burada diyor. O ayeti Onunla ilgili bir şeylere yorumluyor. Sen git diyor şöyle yap, böyle yap diye bir de bindirmeler yapıyor. Bunlar işte hükümde tata yüre örnek. Mesela kulun önündeki işi veya yapmak istediği bir şeyi, hoşuna giden bir şey görmesinden veya işitmesinden dolayı yapması böyledir. Hayra yormak bundan hariçtir. Hayda yormak başka bir şey. Bu da şöyle olur. Kişi belli bir işe azmeder. Sonra kasıtsız olarak güzel bir şey görür veya iştir, duyar. Bundan dolayı da sevinir. Azmettiği işe karşı güveni artarak Allah'ın o işten hayır dilediğini ve bereketli kılacağını düşünür. O işin gerçekleşmesi hususunda bu hayra yormasına dayanmaksızın, yani buna bel Allah'tan ümidi artar. Bu güzeldir. Hayra yormak, Allah'a güzel zanda bulunmaktır. Ondan ümit etmektir. Ondan yardım istemeye, ondan tevekkül etmeye, ona tevekkül etmeye, gönül huzuruna göğsün genişlemesine ve korkunun dinmesine sebeptir. Tierra, yani uğursuz saymak ise Allah'a kötü zanda bulunmaktır. Allah'tan başkasına tevekkül etmektir, ümidi kesmektir, belaya düşürücüdür, nefsin hayırdan ümit kesmesine sebep olur ve o şer'an, dinen ve aklen yerilmiş bir batıldır. Burada e, yani kitabın amacı bu olmadığı için, yani tata yür, yapan bizden değildir, yaptıran bizden değildir. E, bu içerik hadisleri toplamak olduğundan, e, bu konuyla ilgili diğer bazı hadisleri almamış. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, fe'l'den hoşlanırdı. buyruluyor Yani fe'l hayra yormaktır. Yani burada bahsettiğimiz hayra yormak. Yani e, işte gelen bir elçinin bile güzel yüzlü olması, güzel konuşması, bunları hayra yormak. E, veya Hudeybi'ye Şeyinde olduğu gibi. Mesela onlar Suheyl'i gönderince şimdi diyor işimiz kolaylaştı diyor. Suheyl e, kolaylık demek. Kolaycacık manasında. Sehlin kolaylığın e, ismi taskeriyle. Kolayca manasında yani. Şimdi işimiz kolaylaştı diyor. Halbuki Suheil bine beyda geliyor. Yani sadece ismi bu. Yani şimdi işimiz kolaylaştı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü bunu hayra yoruyor. Yani hayra yormak güzeldir güzel sözlerini hayra yormaktan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoşlanırdı. Ee, ama meseleyi tamamen buna bağlamama yani gönlü işte güzele yorduğun şeye de bağlamama konusuna dikkat etmek lazım. <gülüyor> Tetayyur'un batıl ve haram oluşuna birçok deliller vardı olmuştur. Bunlardan birisi de İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın rivayet şu hadistir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki tiyara şirktir. İbn-i Mesud anh dedi ki yani bu hadisin kaynağını söyleyelim. Bunu Ahmet bin Hanbel, İbn-i Şeybe, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i ve Hakim rivayet etmişler. İsnadı sahiptir. Ee, İbn-i surad dedi ki, bu her birimizde bulunur. Lakin Allah bunu tevekkül ile giderir. Yani tiyara şirktir. Yani ne demek? Uğursuzluk inancı. Az önce bahsettik ya, insanın başına e, peş peşe kötü bir şeyler geliyor. Sonra işte bugün işlerimiz rast gitmeyecek, bugün kötü günümdeyim. Bunun gibi inanışlara kapılmak her insanın başına gelebilir. Ama diyor İbn-i Allah bunu tevekkül ile giderir. Yani kişi Allah'a tevekkül etmek sayesinde bu düşüncelerden kurtulur. Ama buna bağlanırsa işte tehlikeli olan o Allah korusun. Yani bizden her birimize tatayür arız olur demek istiyor. Bu da gösteriyor ki kalbe uğursuzluk, kötümserlik düşüncesi, Kulun kastı olmaksızın gelir ve kalpte yerleşmezse, yani kalbin bir akidesi haline gelmezse, fiil haline gelmezse bu affolunmuştur. Yani kuvveden fiile geçmediği sürece, kalbe bazı düşünceler, işte besbese gibi gelir ama kişi buna ne zaman itikat bağlar, yani kalbinde bağlar, kalbinde yer eder o, o zaman fiil haline gelir. Bu hale gelmedikçe sorun yok. Bunu Muaviye bin Hakem radıyallahu anh rivadetti şu hadis destekler. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bizim cahiliyede yaptığımız bazı işler vardı. Bizler kahinlere giderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kahinlere gitmeyin. Dedim ki biz tatayyur da yapardık yani kötümserlik de yapardık. Şöyle buyurdu birinizin nefsinde hissettiği bir şeydir. Yani bu her birinizin gönlünde hissettiği bir şeydir. Bu his sizi alıkoymaz. Yani kötüye yorma sebebiyle. Azmettiğiniz işi, işten sizi alıkoymasın. Bu de Müslim rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kahinler hakkında soru sordular. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onlara şöyle buyurdu. Onlar bir şey değillerdir. Dediler ki e Allah Resulü onlar bazen bir şey söylüyorlar da doğru çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O hak, haktan olan söz bir cinin kapıp da dostunun kulağına tavuğun gıdıklaması gibi gıdıkladığı bir sözdür. O da ona yüz yalan katarak karıştırır. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet ederler. Diğer ayrıntılı rivayetlerde Allah Resulü bu gayb haberciliği yapan cinlerin yani kahinlere inen cinlerin durumunu şöyle anlatıyor. Bunlar birbirlerinin üzerine çıkarak Sema'nın haberlerini dinlemeye kalkarlar. Sonra Bunlara işte şihab atılır. Yani semadaki o yıldız kaymasını sormalar üzerine açıklıyorlar Risale-i ve bunları. İşte bu gördüğünüz yıldız kaymaları meleklerin, cinlerin kulak hırsızlığına karşı attıkları e, ateş korlarıdır. Siz onu görüyorsunuz diyor. Onlar bu haberlerin künhünü çalamadan diyor bir kısmını çalmış olurlar ve her biri aşağıya inene kadar yalan katarak kahine artık iyice başkalaşmış bir şekilde ulaşır işte bazen hak çıkması bundan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah bin Amr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki uğursuzluk inancı kimi ihtiyacından alıkoymuşsa o şirk koşmuştur. Dediler ki bunun kefareti nedir Allah'ın Resulü? İfadeye dikkat edin. Bunu yapan yani böyle bir duruma düşen kişi şirk koşmuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani tatayürü sebebiyle, uğursuzluk inancı sebebiyle İhtiyacını görmekten vazgeçmiş. İşinden alıkoymuş. Bu şirk koşmuştur. Dediler ki, bunun kefareti nedir Allah'ın Resulü? Yani şirk koştuğu anda demek ki bu adam İslam'dan çıkmıyor. Şöyle buyurdu. Onlardan birinin, yani bu e, vartaya düşmüş bir kimsenin, Allah'ım, senin uğrundan başka uğur yoktur. La tayra illa tayruk. Yani senin uğrundan başka uğur yoktur. لَا Hayra اِلَّا خَيْرُكْ Senin hayrından başka hayır yoktur, senden başka ilah yoktur demesidir. Bu da gösteriyor ki, bu küçük şirktir. Yani bu küçük şirke, kişi bu sözlerle kefaret kılar ve tevbesini böyle gerçekleştirir. Bir daha da bu düşünceye kapılmaz. Biz büyük şirke nasıl düşeceğini de az önce açıklamıştık. Yani hissettiği, gördüğü olayın, bizatihi fail olduğuna itikad ederse o zaman büyük şirk olur. Çünkü Allah'tan gayrının fayda ve zarara malik olduğu inancı demektir bu. Bu okuduğumuz hadis Ahmet bin Nambel'in müsnedinde, İbn-i Vehb'in El Camii'nde ve İbn-i Sünni'nin ve Leyla kitabında Hasem-i gelmiştir. Allah Teala Salih Aleyhisselam'ın kavmi hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar da şöyle demişlerdi. Senin ve seninle birlikte olanların yüzünden başımıza uğursuzluk geldi. Salih de demişti ki, Sizin uğursuzluğunuz Allah katındaki kaderinizdir. Nemi'l suresi 47. ayet. Bu ayette uğursuzluk reddedilmekte, onlara isabet edenin ancak Allah'ın takdiri olduğu ispat edilmektedir. Ebced hesabı yapanlar nasipsizlere benzer. Ebced hesabı, büyü ve tılsım yapımında istifade edilen gelecekten bazı haberler vermek için de kullanılan bir sihir dalıdır. Epçet aslında mesela alfabe diyoruz ya alfabe, alfabete gama diye Yunan alfabesi yani Yunan harflerinin kısaltmasıdır. Alfa, beta, bunu kısaca alfabe diye söylerler. Epçet de Arap harflerinin alfabesidir. Epçet, Havvez, Huddi, Kelemen, safes, Tazi, Karaşat. Bu altı kelime e, Arap dilindeki 28 veya 29 harfi temsil eden kelimelerdir. Yani ebced demek, alfabe demek esasında. Fakat ebced ile burada kastedilen, yani bu e, bir ıslah haline gelen şey, e, her bir harfe sayısal değerler tayin etmişler büyücüler. Ve bu sayısal harflerle göre, işte vefk dedikleri e, tılsımlar yapıyorlar. Mesela bir ismi, diyelim Ali. Ali ismi Ayn. Ayn'ın işte sayısal değerini arıyor, alıyor. Lam harfi var. Lam'ın sayısal değerini alıyor. Ya harfi var. Elif-i Maksure. Bunun sayısal değerini alıyor. Ve bunları toplayarak buna göre e, ona uygun bir tılsım hazırlıyorlar. Değişik metotları var büyücülerin. Bu şekilde şeyler yapıyorlar. Bir de tarih düşürme olayı var. Eğer geçmiş zaman tarihini düşürmek için epçet değerleri kullanılıyorsa bunda sakınca yok. Mesela adamın biri 1369 senesinde ölüyor misal. 1369 senesinde öldüğü için 1369 değerini bulacak şekilde yani harfleri, sayısal değerleri 1369'a çıkacak şekilde bir şiir yazıyor adam. Yani bunda bir sıkıntı yok. Yani burada gayb iddiası yok, bir şey yok. Ama bu değerlerden gaybi bir şeyler yükleme varsa geleceğe yönelik bir şeyler manalar çıkarma varsa işte bu yasaklanan kısma giriyor. İbn Abbas radiyallanhumdan şöyle demiştir. Yıldızlara bakan ve epce tariflerini yazan topluluğun Allah katında hiçbir nasibi yoktur. Yani bu hadiste mevkuf İbn Abbas radiyallanhumdan sözü. Bu hadiste kastedilen şey alfabe yazmak değil. Bunlarla işte bahsedilen gayrimeşru manaları çıkaran kimselerdir. Bunu i̇bn Abbas radyalanmadan mevkuf olarak İbn-i el-Camii'nde, İbn-i Ebi Şeybe, Beyhaki, Sünnen'in ve Şuabul İman'da, Ma'mer bin Raşid Camii'nde, Harayeti, i Ahlak'ta, İbn-i Sahnun, Adabul Muallim'in kitabında, Begavi şer İbn-i Abdilber Cami'l Beyanül İlim'de, Hatip Kitab'ın Nucum'da rivayet etmişlerdir. Resmi sahiptir i̇bn Abbas radiyalanmadan merfu olarak fakat zayıf isnad ile, yani Nebi ve Vesselam'a dayandırılmış bir şekilde olanı zayıf bir isnadla gelmiş. Şu lafıza gelmiş. Ebce tariflerini öğreterek yıldızlar hakkında araştırma yapan nice kimse vardır ki, kıyamet günde onların Allah katında hiçbir nasibi yoktur. Gerek i̇bn Abbas'ın sözünde, gerek bu Allah Resulü'ne dayandırılan sözde yıldızlarla alakalandırma var zaten. Yani kaybi e, bir mesele. Bunu Taberani Mücemü'l Kebir'de İbnü'l Arabi Mücem'de deylemi rivayet etmişlerdir. İsnamla Halid bin Yezit el-Umeri vardır merfu olan rivayet. Tavus Raihmonla şöyle demiştir. Yıldızlara bakıp ebced harfleri öğreten kimsenin Allah katında hiçbir nasibi yoktur. Bunu da maktu olarak yani Tavus Raihmon'un söz olarak Hasan biri isnatla İbnü Fadlu ilmi selef ve Fetul Bari de, İbn Recep e, İbn Hacer el Askalani de yıllarca önce Fetul Bari adıyla Bukhari'ye bir şerh yazmıştır. Oldukça faydalı bir şerhtir. E, o kitabında zikrediyor. Humaid bin Zenguye bunu Hasan bir isnad ile rivayet etmişlerdir. Yine İbn Abbas anh'ın rivayet ettiği merfu hadiste yani Allah Resulü aleyhissatü vesselama dayandırdı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yıldızlardan bir ilim elde ederse, sihirden bir şube elde etmiştir. Yıldızlardan bir ilim elde ederse, sihirden bir şube elde etmiştir. Bunu sahih bir isnatla İbn-i Şeybe, Ebu Davud, İbn-i Maci, Ahmet, Garibul de El Harbi rivayet etmiştir. Şeyh-i ben Sayh'a da zikretmiştir. Katad-ı diyor ki, Allah bu yıldızları üç özellikle yarattı. Onları semanın süsü yaptı, göklerin süsü yaptı.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 kim falan yıldızın doğuşu veya batışı zamanda evlenirse şöyle olur. Kim falan yıldızın doğuşu veya batışı zamanda yola çıkarsa şöyle olur demeye başladılar. İşte bu astroloji dedikleri sözde ilmin alanı bu konudur. Yemin olsun ki her yıldızın doğuşunda beyazda, siyahta, uzunda, kısada doğar. Eğer kaybı bilecek biri olsaydı, o da Allah'ın kendi eliyle yarattığı, melekleri secde ettirdiği ve her şeyin ismini öğrettiği Adem Aleyhisselam olurdu. Bunu sahip bir isnafla Abdülrezzak tefsirinde, Taberi tefsirinde i̇bn e Nebi Atim, Ebu Şeyh Azamet'te ve Hatip kitabın Nucum'da rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle dedi. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan olan asabından." eee, Birisi bana haber verdi. Onlar bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile otururlarken bir yıldız kaydı ve ortalık aydınlandı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle bir şey kaydı vakit cahiliye devrinde ne derdiniz buyurdu. Allah ve Resulü bilir biz bu gece büyük bir adam doğdu veya bu gece büyük bir adam öldü derdik. Cevabını verdiler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar... Ne de hayatı için, yani doğumu için. Lakin Rabbimiz Tebarek ve Teala bir şey takdir buyurdu mu? Arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli, sema ehli tesbih ederler. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Yani dünya semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar da ne buyurduğun kendilerine haber verirler. Böylece göklerin sakinleri birbirleriyle haberleşir. <gülüyor> Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler iştilerini kapada kaparak onu dostlarına yani kahinlere aktarır ve bu yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Yani demek ki bazen olduğu gibi getirdikleri oluyormuş. Bu haktır. Lakin onlar ona yalan karıştırırlar ve ekleme yaparlar. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra ümmetim için iki hasletten korkarım. Kaderin yalanlanması ve yıldızlara iman etmek. Bunu Hasen-i bir isnadla Ebu Yala İbni sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Yani kaderin yalanlanması ve yıldızlara iman etmek birbirine e, bağlantılı zikredilmiştir bu hadiste. Çünkü yıldızlara iman eden Allah'ın takdirini yalanlıyor. Yani e, insanın işte zenginliğinde, refahında, mutluluğunda veya mutsuzluğunda etkilen şeylerin işte bu yıldızların işte yükselen burç, bilmem ne burç falan gibi e, şeylere bağlı yorumları, dolayısıyla fail olan yıldızlarmış gibi. Aynı zamanda tabii Allah azze ve celle'nin rububiyetiyle de alakalı bir şirk devreye giriyor. Zaten kaderin eee kadere imanın yalanlanması, kaderin ortadan kalkması demek, Allah'a mutlaka rububiyetine koşmayı beraberinde getirir. Çünkü e, rububiyet, yaratma, e, rububiyet sıfatlarındandır. Kişi kendi kaderini yaratır dediği zaman, bu Allah Azze ve Celle'nin yaratma fiilinde ortak koşmaktır. Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah Azze ve Celle'dir buyuruluyor. Safat 96. ayetinde. Yani bizi de yaptıklarımızı da yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Kaderi inkar etmek ise bunu inkar etmektir. Allah'ın e, kaderini inkar etmek olduğu gibi rububiyetinde de ortak koşmaktır. Başka yaratıcılar kaynetmektir. Burada da işte yıldızlara böyle bir güç atfetme var. Ebu Umame radıyallahu anh'ten dengen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Son zamanlarda ümmetim hakkında en çok korktuğum şey yıldızlar, kaderin yalanlanması ve yöneticilerin haksızlıkları zulümleridir. Evet, bunu da taberani ve ruyani Hasanlı gayri bir isnatla rivayet etmişleridir. Recabin hayveden, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Recabin hayve sahabe değil, tabiinden. Dolayısıyla bu mürsel bir rivayet. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şeylerden bazısı şunlardır. Yıldızları tasdik etmek, kaderi yalanlamak ve imamların haksız hükümleri, yani zulümleri. Bunu da yani Recab'in bin Havya kadar ulaşan isnadı sahih, fakat mürseldir. Yani sabiden ravisi yok burada. Bukhari Tarihül Kebir'de İbn-i El-Ibane'de rivayet etmiştir. Bu üç rivayet yani Enes, Ebu Mami ve Reca Hayven'in bu üç rivayeti birbirlerini takviye ederek sayet derecesine çıkarlar. Cifir, Ebced, Cümmel vesaire gibi adlar verilen rakam değerli harf ses sistemiyle olayların zamanını, yerini, durumunu, sırrını keşfetmek için yapılan bu hurafecilik işlemine hurufilik adını verebiliriz. Tarihte bu adla ünlenmiş bir ekol de bulunmaktadır. İranlı Fallullah Hurufi, e, miladi 1394 yılında ölmüştür. E, Fadlullah Hurufi adlı bir şeyhin kurduğu bu tarikatta görünmeyen güçleri harekete geçirmek ve tabiat üstü kuvvetleri kullanmak için bir takım harf, rakam ve şekillere özel anlamlar yüklenir. İmam bir Raymollad diyor ki, birçok insan Kur'an üzerindeki iddialarında sınırı aşmışlar ve ona tabiat ilimleri, matematik, mantık, ilmi huruf gibi öncekilerin, sonrakilerin bütün ilimlerini yüklemişlerdir. Bu iddia yanlıştır. Kaldı ki sahabe, Tabiun ve selefi salihin Kur'an'ı ve Kur'an ilimlerini, Kur'an'da bulunan esrarı en iyi bilen kimselerdi. Bununla birlikte onlardan hiç kimsenin bu iddia doğrultusunda söz ettiği bize gelmemiştir. Neydi? Çel akıl mıydı? Evet. Evet. Mesela bunlar bu tip şeylerle uğraşıyorlar. Bu Demek ki asla Selef'in üzerinde bulunmadığı şeyler. Ondan önce de bu işlerle ilgilenen çok kimse vardı da, o biraz daha moda yaptı. Onlar Kur'an'dan sadece, yani Selef, sadece tevhid delilleri, teklifi hükümleri, yani kullukla ilgili hükümler, ahiretle ilgili hükümler ve bunlarla ilgili konuların ispatına çalışmışlardır. Eğer onların bu iddia doğrultusunda çabaları olsaydı, meselenin esasına edecek şeyler mutlaka bize ulaşırdı. Böyle bir şey ulaşmadığına göre bu iddianın onlarda mevcut olmadığı anlaşılır. Bu da Kur'an'da onların iddia ettiği gibi bütün ilimlerin esaslarının bulunmadığına bir delildir. Evet, Kur'an bazı ilimleri içermektedir. Ancak bunlar Arapların bildikleri ilimlerdir. Yahut onların bildikleri ilimler üzerine kurulu olan ve akıl sahiplerinin tacub ettiği, işaretleri gösterilmedikçe yolları aydınlatılmadıkça üstün akıl sahiplerinin dahi kavrayamayacağı türdendir. Kur'an'da bunların dışında başka bir şeyin bulunması noktasında ise cevap hayır olacaktır. İptal sahipleri muhtemelen kendilerine şu ayetleri delil getirirler. Nahil 89. ayeti, Sana her şeyi açıklayan, hidayet ve rahmet, Müslümanlara da bir müjde olan kitabı indirdik. Bu da her şeyi açıklayan ifadesindeki umum sebebiyle, işte Kur'an'da her şeyin açıklaması var diyerek bunlar da ona dahil ediyorlar. Yine Enam 38. ayetinde, Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık buyrulur. Ayrıca onlar surelerin başına bulunan harfleri, işte Elf-Lam-Mim, lam elf, gibi huruf-u ki bunlar Arapların yabancı oldukları şeylerdi. Özellikle Ali radıyallahu anh olmak üzere, Seleften bazılarından nakledilen sözleri delil getirmektedirler. Delil olarak kullandıkları ayetlerden maksat, müfessirlere göre yükümlülük ve Allah'a karşı kulluk icrasında gerekli olan hususlarla ilgili şeylerdir. İkinci ayette ise, Levh-i Mahfuz'dan bahsedilir. Yani bu ayetler Levh-i Mahfuz hakkındadır. Kitapta hiçbir şey eksik bırakmadıkıyla kastedilen kitap Levh-i Mahfuz'dur. Yani Allah Azze ve Celle zaten e, kıyamet gününe kadar olacak her şeyi kaleme emretmiş, o da yazmıştır. Ve bunu Levh-i Mahfuz'da korumaktadır. Sure başlarındaki harflere gelince, alimler bunlar hakkında Arapların bilgisi bulunduğunu gerektirecek şekilde açıklamalar getirmişlerdir. Mesela bunlara Siyer müelliflerine göre, Siyer yazarlarına göre, Arapların ehli kitaptan öğrendikleri cümmel hesabı gibi yorumlar yapılmıştır. Cümmel hesabını ehli kitap yapardı, İsrailoğulları yapardı. Yani epce hesabı, harflerin sayısal değerini alma. Yahut, e, bunu şöyle açıklayalım. Mesela elif le gibi bir ayet mazul olduğu zaman diyorlar ki Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü veya Ey Muhammed diyorlar. İşte elif le sayısal değer olarak diyelim 71 yapar diyorlar. Demek ki senin ümmetin ömrü 71 sene fazla sürmeyecek diyorlar. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki, bu sadece Eylül değil, Kur'an-ı Kerim'de işte şöyle şöyle ayetler var, Hamim, saat bunun gibi şeyler de söylüyor. Biz senin hesabın içinden çıkamadık diyorlar, geri gidiyorlar. Böyle bir rivayet aktarılır. Yahut bunların Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği müteşabbiyattan olduğu söylenmiştir. Bunları Arapların hiç bilmediği şeklindeki yorumlara gelince bu asla caiz değildir. Ve Seleften hiç kimse böyle bir iddia bulunmamıştır. Nitekim tefsir derslerinde hatırlarsanız İbn Abbas Radyalama'dan hasen bir isnatla biz bunu naklettik. İbn Abbas Radyalama bu huruf-u mukatta harfleri hakkında diyor ki bunlar Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında yemin ettiği isimleridir diyor. Yani bunlara delalet eder diyor. Dolayısıyla iddiaçların elinde kendi davalarına delalet edecek hiçbir delilleri yoktur. Ali r.a. ve başkalarından nakledilen şeyler ise sabit değildir, sahih değildir. Kur'an'ın gerektirdiği şeylerin inkar caiz olmadığı gibi ona onun gerektirmediği şeyleri nispet etmekte de caiz değildir. Dolayısıyla onu anlamak için özellikle Araplara nispet edilen ilimlerle yetinmek gerekir. Kur'an'daki hükümlere ancak bu yolla ulaşılır. Kur'an'ı anlamak için bundan başka yollar arayanlar onu asla anlayamayacaklardır. Allah ve Resulüne kastetmedikleri anlamlar nispet edecekler, onlara söylemediklerini söyleteceklerdir. El-Muvafakat kitabında Şatibi'den aktardıklarımız bu kadar. Bazılarına göre sure başlarındaki bu harflerden maksat, bu ümmetin ecelini belirleyen sayı remizlerdir cifir hesabı gibi. Bu iddianın dikkate alınabilmesi için, Kur'an'a indiği sırada Arapların harflere belli sayılar yükleyerek tarih düşürme ya da zaman belirleme gibi bir usulü bildikleri sabit olmalıdır. Halbuki onların böyle bir şey bildikleri asla sabit değildir. Bunun aslı siyer yazarlarının dedikleri gibi Yahudilere dayanmaktadır. İlme intisab ettiklerini, hatta eşyanın hakikatine keşif yoluyla vakıf olduklarını söyleyen bazı kimseler, bu görüşleri Kur'an hakkında ileri sürdükleri iddialarına hüccet kabul etmişler ve bunlardan bir kısmını da Ali radıyallahu anh'a isnat etmişlerdir. Bunlar söz edilen yorumları, İlimlerin aslı, dünya ve ahiret hallerine mükaşefe yoluyla vakı olabilmenin kaynağı sanmışlardır. Garipdir ki bu kimseler, bu konuda hiçbir şey bilmeyen, ümmi Arap halkına yönelik olan ilahi hitaptan Allah'ın muradının bunlar olduğunu iddia etmişlerdir. <gülüyor> yani, Kur'an hidayet için indirilmiş bir kitap ve en sıradan avam, ümmi, bedevi bile olsa Herkesin anlayacağı bir şekilde. Bu iddialar ise işte Kur'an'dan maksat budur, bu hesaplardır. Halbuki Araplar bile bilmiyor bu hesapları. Yani bilmedikleri bir şekilde Allah Azze ve Celle onları mükellef kılmış gibi bir iddia çıkıyor buradan. Hadi diyelim ki onlar kısmen sure başlarına murad olsun. Peki onların çeşitli şekillerde terkip edilmesi ve birbiriyle çarpılması yoluyla her hal ve durum üzerine delalet ettiklerine... Onların dört tabiata nispetine ve varlık aleminde etkin olduğuna, her muhassalın özü, her mevcudun unsuru olduğuna delil nerede? Onlar bu konuda çeşitli tertipler yapmaktadırlar ve onların hepsi de keşif ve kayba ittila esası üzerine dayanmaktadır. Keşif iddiası şer'i konularda kesin olarak bir delil değildir. Kaldı ki şeriat dışında diğer usullarda bile delil sayılmamaktadır. Örnek verecek olursak, Bazıları kıyametin ansızın manasına gelen Bahtaten kelimesinin, kıyamet e, ansızın kopacaktır, Bahtaten ifadesi. Bahtaten'in Ebced değeri olan 1407, yani 1407 Hicri yılında kopacağını söylemiştir. Fakat kıyamet bu tarihte kopmamıştır. Şayet insanlar Ebced ve Cifir hesabının delil kabul edip, Kur'an kıyametin 1407 yılında kopacağını belirtiyor diye iddia etselerdi. Bu tarifte de kıyamet kopmayınca Kur'an yalanlansaydı bu başta başına insanlar için bir fitne olacaktı. Yine Muhyiddin Arabi Cim -fe ha geçtikten sonra, böyle ayrı ayrı harfleri söylüyor, Cimfeha geçtikten sonra Mehdi çıkar demiş. Bunun epcet değeri olan Hicri 683 yılından beri Mehdi çıkmamıştır. Şarani de Mehdi'nin Hicri 1255 yılı Şaban ayında çıkacağını söylemiş. Tarih hassını göstermiştir. Yüzyıl yıl geçti üstünden. Cifir yoluyla haber verilen bazı şeylerin çıkmış olması cifrin hak olduğunu göstermez. Hatta buna işte Nostradamus'un kehanetler kitabı yayınlandı, Türkçe'ye de tercüme edildi. Bakın. Yani bu adam kahin yani kafir bir kahin. Söylediği şeylerin epey bir miktar çıkıyor ama %90'ı Aslı yok. Ama %10 çıkandan dolayı adam müthiş bir kahin. Yani dedikleri tutuyor diye övülen bir kahin oluyor. Evet. Dolayısıyla bunların söylediklerinin bazılarının çıkması bu hesabın, cifir hesabının hak olduğunu göstermez. Çünkü bir kimse olması muhtemel olan pek çok şeyi haber verirse şüphesiz bunlardan bazısı doğru çıkar. Eğer cifir hak olsaydı bu yolla verilen her haberin doğru çıkması gerekirdi allah Teala buyuruyor ki, Enam 116. ayet, Onlar ancak zanna uyarlar ve yalnız yalan söyleyip dururlar. Araf 33. ayeti de ki, Rabbim açıyla gizisiyle tüm hayasızlıkları, günahı, Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. İsra 36. ayeti, Hakkında ilmin olmadığı şey üzerinde durma, çünkü kulakta, gözde, kalpte bütün bunlar ondan sorumludurlar. Muhammed Suresi 14. ayet Rabbinden apaçık bir burhan üzerinde bulunan kimse, işlediği kötülükleri kendisine güzel gösterilen ve heveslerine uyanlar gibi midir? Hevasına uyan gibi midir? Şu ara 221-222. ayetlerinde şeytanların kime indiğini size bildireyim mi? Onlar gerçeği ters yüz eden, günah düşkün olan her yalancıya inerler. Yunus 36. ayeti. Bununla beraber onların çoğu sadece bir zan peşinde gider. Ama zan gerçek anına hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını çok iyi biliyor. Ali İmran 7. ayeti. Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır, esasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğilik bulunanlar fitne çıkarmak ve tevil eyletenmek için müteşabih olanlara uyarlar. Yani birden fazla ihtimali olan şeylere uyarlar. Halbuki onun gerçek tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katından derler. Ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Necm 35. ayeti. Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor? Yani Allah Azze ve Celle'nin kullandığı Kur'an-ı Kerim'deki istivham, yani soru cümleleri inkar içindir malum olduğu üzere. Yani onlar gaybın bilgisine sahip falan değiller ve alemin sırlarını görmüyorlar manasındadır bu ayetin manası. Necim 28. ayeti, Halbuki onların bu hususta bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz, gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Abdullah bin Avf bin el-Ahmer'den rivayet edilen şöyle bir kıssa var, isnadında zayıflık var. E, Yusuf bin Zeyd adlı ravinin meçhul olması, yani e, durumunun bilinmemesi sebebiyle zayıf olan bir rivayet. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, en bar'dan dönüp Nehravan'a gideceği zaman, müsafir bin Avf bin el-Ahmer ona dedi ki, ''Ey müminlerin emiri bu saatte gitme, üç saat sonra git.'' Zira bu saatte gidersen sana ve arkadaşlarına çok şiddetli bir bela isabet eder. Sana söylediğim zaman gidersen kazanır ve galip gelirsin. Bunun üzerine Ali radıyallahu dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müneccimi yoktu, ondan sonra bizim de olamaz. Sen şu atımın karnındakini bilir misin? Dedi ki, tahminle bilirim. Senin şu sözünü Kur'an yalanladı halde seni kim tasdik eder? Allah azze ve celle buyuruyor ki, Muhman 34. ayetinde, Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz ki Allah kadındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir nefis nerede öleceğini de bilmez. Şüphesiz ki Allah alimdir, habirdir. Senin bildiğini iddia ettiğin, şu saatte gidersen kötle uğrarsın gibi şeylerin ilmini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iddia etmemiştir. Seni kim tasdik eder? Şu sözünde Allah'tan yüz çevirerek kalmamızı, beklememizi emrediyorsun falan saatte gidersek kötülükten kurtulacağımızı iddia ediyorsun. Kim bu sözüne inanırsa Allah'a şirk koşmuş olur. Allah'ım senin bereketinden başka bereket, senin hayrından başka hayır yoktur. Seni yalanlıyoruz yani şeye dönerek o müneccime dönerek seni yalanlıyoruz, sana muhalefet ediyoruz ve bizi yasakladın bu saatte gidiyoruz. Sonra insanlara döndü ve dedi ki ey insanlar sizleri yıldız ilminden sakındırırım onu ancak karada ve denizde yol bulacak kadar öğrenin. Müneccim kâfir gibidir ve kafir cehennemdedir. Allah'a yemin olsun eğer yıldızlara bakıp onunla amel ettiğini duyarsa sağ kaldığım sürece seni hapseder ve seni bağış almaktan mahrum ederim. Sonra o saatte gitti ve Nehravan halkıyla savaştı. Sonra dedi ki şayet onun bize söylediği saatte çıkıp da zafer kazansaydık müneccimin dediği saatte gittiği için kazandı diyeceklerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in müneccimi yoktu, bizim de olamaz. Allah bize Kisra'nın, Kayser'in beldelerini ve başka yerleri fethetmiştir. Ey insanlar, Allah'a tevekkül edin ve ona güvenin. Zira şüphesiz o, başkalarına yet yetecektir. Evet, bunu Haris bin Ebi Usami, müsnedinde Hatibül Bağdadi e El Kavlfin Nucum'da rivayet etmişlerdir. Fal bakan ve baktıran bizden değildir. Hasan el Basri İmran bin Husayn radıyallahu anh'den rivayet ediyor. İmran bin Husayn radıyallahu anh, birisinin kolunda bakırdan bir halka gördü ve ona bu da nedir dedi. Adam bana bunun kuvvet verdiği anlatıldı dedi. İmran radıyallahu dedi ki eğer o üzerinde buldu halde ölseydin ona havale edilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tatayür yapan ve yaptıran Tehanet yapan ve yaptıran bizden değildir. Zannederim ki sihir yapan ve yaptıran bizden değildir de demişti. Bu şekliyle Taberani Hasan bir İsnad'da rivayet etmiştir. Az önce diğer tarikten aktarmıştık. Bu hafif bir değişiklik var. Cerir bin Abdillah radiyallahu anh de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Seni e, Beni zilhalasa putundan rahata kavuşturmayacak mısın? Ben evet dedim ve Ahnes'ten 150 atlı ile oraya gittim. Bu at, ben at üzerinde duramıyordum. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledim. Eliyle göğsüme vurdu ve elinin izini göğsümde gördüm. Şöyle buyurdu. Allah'ım bunu sabit kıl. Bunu hidayet edici ve hidayet olunmuş kıl. Bundan sonra attan hiç düşmedim. Ravi diyor ki Zülhala sapıtı Yemen'de. Has an ve beciyle kabilelerine ait bir evdeydi. Orada dikili putlara ibadet ediliyor ve ona Kabe diyorlardı. Cerir gitti, o evi ateşle yaktı ve putları kırdı. Cerir Yemen'e geldiği zaman orada fal oku çeken birisi vardı. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi buralarda. Eğer sana güç getirirse boynunu vurur dediler. O fal oku çekerken Cerir radıyallahu anh başında durdu ve ''Onları kıracak ve Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmanına şahitlik edeceksin ya da senin boynunu vuracağım.'' dedi. Bunun üzerine okları kırdı ve şehadet getirdi. Sonra Cerir radıyallahu anh Ahmet'ten Ebu Ertat diye künyelenen birini Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bunun müjdelemesi için gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. ''Ey Allah'ın Resulü seni hak ile gönderene yemin ederim ki onu uyuz deve gibi bırakmadıkça sana gelmedim.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ve erkeklerine beş defa bereket duasında bulundu. Bunu Bukhari e, pek çok yerde rivayet etmiştir. Yine Müslim rivayet etmiştir. Burada işte falcılık yapan kimsenin hükmü de anlaşılıyor. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gönderdiği elçi şahit tevbe etmezse falloklar çeken kişinin boynunu vuracaktı. Gayb ilmi iddiası ile ilgili şirkin örneklerine gelince peygamberlerin veya bazı evliya ve salihlerin gaybı bildiklerine inanmak bu şirklerden birisidir. Bu itikat aşırı giden rafizilerde ve sufilerde mevcuttur. Bu yüzden ölmüş olan, kavirlerinde kendilerinden uzakta bulunan peygamberler ve salihlerden yardım isterler. Yanlarında bulunmayan bazı dirillere seslenerek dua ederler ve onların hepsinin kendilerinin durumlarından haberdar olduklarına ve sözlerini içtiklerine itikad ederler. Bunlar tamamen kişiyi dinden çıkaran birer şirktirler. Yani büyük şirk. Bunu bu şekilde yani Hanefi Hindistanlı Hanefi alimlerden Şah Veliyullah Etlehvi Tehid ve Şirk adlı risalesinde anlatıyor. Oradan aktarmışız eee aziz Azizül Hamid ve Fethül Meclis kitaplarında da aynı ifade mevcut. Kehanet yani kahin gaybı bildiğini iddia eden kimsedir. Gaybtan haber verme işine de kehanet deniliyor. Bunun benzeri veya ona yakını arraf veya remmal ve benzerleridir. Kendisine gayb olan bir şeyi kendisine haber verici olmadan bildiğini iddia eden veya meydana gelmesinden önce olayları bildiğini iddia eden kimse büyük şirk ile şirk koşan bir müşriktir. Yani dinden çıkaran bir şirk ile şirk koşmaktadır. Bu ilmini taşlarla, ebced hesabı yoluyla, yere çizgiler çizmek suretiyle, avuç okumakla, fincana bakmakla ya da başka bir şekilde bildiğini iddia etmesi arasında hiçbir fark yoktur. Bütün bunlar şirktir. Bazı avamın sihirbazların veya kâhinlerin gaybı bildiklerine inanmaları veya onların gelecekte olan hadiseleri bildiklerine iddia etmelerini tasdik etmeleri, onları şu vakitte yağmur yağacak veya falan devlet şu vakitte zafer kazanacaktır. Yahut falan şöyle kazanacak, şöyle zarar edecektir ya da şu vakitte ölecektir diye iddia ettiklerinde tasdik etmek gibi. Ama önceden olmuş bir şeyi kâhin o olaya şahit olan cinler vasıtasıyla bilir de haber verirse... Onun bunu bilmesi başkasının haber vermesi sebebiyledir. Nitekim bazı cahiller aldanarak böyle kimselerin verdiği her haberi tasdik ederler. Onları gelecekte bu bulacak olayları bildiklerini iddia ettiklerinde tasdik etmek, bunları cinlerin, meleklerin sözlerinden işittikleri ve kainin de cinlerden öğrenmesiyle bilebileceklerini iddia etmek caiz değildir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların bir kelimeye yüz yalan katarak aktardıklarını haber vermiştir. Dolayısıyla onları doğrulayan kimse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yalan olduğunu belirttiği şeyi tasdiklemiş ve gayb ilmi iddia doğrulamış doğrulanmış olur. Hadisin zahirinde onlar tasdik eden, tekfir edene de delil vardır. Kim böyle itikad eder veya onları tasdiklerse dinden çıkaran kühre ve şirke düşmüş olur. Ebu Hürer'in radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim bir kahine, yani gelecekten haber veren bir, bir kimseye, bu bunun adı kahin olmaz da medyum olur veya şeyh olur. Yani tarikat şeyi fark etmez. Kahin gelecekten haber veren kimsedir. Veya arrafa yani münetcim, falcı, medyum gibilerine giderse burada kahinle arrafa Allah Resulü aleyhissat Vesselam'ın ayrı ayrı zikretmesinin sebebi şu. Kahin gelecekten haber verendir. arraf ise tam anlamıyla işte medyumluktur. Yani cinler vasıtasıyla Mevcut olan bir olaydan haber verir. Mesela birisi gelir benim eşeğim veya benim arabam çalındı nerede der. Bu da cinler vasıtasıyla haber vererek işte senin e, arabanı çalanlar Eskişehir'de der misal olarak. İşte bunun yaptığına arraflık deniliyor. Bu gelecekten haber değil. Olmuş bir olay hakkında cinler vasıtasıyla bunu şey yapıyor. Kahin gelecekten haber verendir. Kim kahine veya arrafa giderse ve söylediklerini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilerini inkar etmiş olur. Bunu hakim İbn-i Ebi Şeybe, İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet ve Bu Yala sahip-i rivayet etmişlerdir. Şeyh Hafız el-Hakem-i şöyle demiştir. Bir kaini tasdik eden kafir olur. Muteber Rasul ile gelenleri inkar etmiştir. Mücerred olarak kahine gitmek ve onu tasdik sizin ona soru sormak haram olup büyük günahlardandır. Yani falcı. Kahve falı bakıyor. Laf olsun diye eğlenmek için bir falma bak verdi. Bu büyük günahlardan. Onunla ilgili hadis de gelecek şimdi. Bir şey mi soracağım? Bir rivayette de Araf'a giderse kırk bir lalası kalır. Evet, onu aktaracağız şimdi. Safiye radıyallahu anh'a, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birinden rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim bir arafa gider? Arraf diyor. Men ete Arrafen yani arrafı açıkladı, yani medyum, gider ve ona bir şey sorarsa, mücerred sormak, tasdik yok bakın burada, sorarsak 40 gece namazı kabul edilmez. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. İşte bu, bunun büyük günah olduğunu gösteriyor, küçük şirk olduğunu gösteriyor. Yani mücerred sormak, <gülüyor> gitmek, hele bir de tasdik verirse bu da dinlen çıkaran bir şirk veya küfürdür. Yıldız falı müneccimlik, gök cisimlerinin hareketlerinden yeryüzünde meydana gelecek olaylar hakkında istilalde bulunmaktır, delil çıkarmaktır. Müneccim yıldızlara bakarak yeryüzünde bir toplumun kazanacağını veya diğerlerinin hezimete uğrayacağını veya bir kimsenin zarar edeceğini, bir diğerinin kazanacağını ve buna benzer meydana gelecek bir olay iddia eder. Şüphe yok ki bu bir kaybilme iddiasıdır ve allah Teala Teala'ya şirk koşmaktır. Birçok hokkabaz ve detçerlerin yaptığı gibi her bir yıldızın o dönemde doğan çocuğa muayyen bir etkisi olduğunu iddia etmek ve falan şu burçta doğmuştur, mutlu olacaktır. Falan şu burçta doğmuştur, hayatı sıkıntı içinde olacaktır demek ve benzeri söylenen şeyler tamamen yalandır. Bunu ancak cahil ve düşük insanlar tasdik ederler. Şey İbnü'l-Seyyib'in şöyle demiştir. Bu gayb ilmi iddia etmek için yıldızlar vesile edinmektir. Gayb ilmi iddiası dinden çıkaran bir küfürdür. Ali radıyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ey Ali, yıldız asabiyle oturma. Yani onlarla konuşmak, oturmak da vadisde yasaklanmıştır. Bunu Ahmet bin Anbel, e, Müsned'in ve Fadailü sahabede, Ebu Yala, Hatibül Bada tarihte, Deylemi ve Harayeti Mesavül Ahlak'ta rivayet etmişlerdir. Ebu Mesud el Ensar radıyallahu gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin ücretinden, yani köpeğin alım-satımı, bunun ücretinden, fuştan dolayı verilen ücretten ve kahine verilen ücretten yasakladı. Bu hadisi de Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani onun kazancı haramdır. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a'dan Ebu radıyallahu anh kendisi için kazanç getiren bir kölesi vardı. Yani çalışır, kazanırdı. Ee, Ebu Bekir radıyallahu anh onun kazancından yerdi. Bir gün bir şey getirdi ve Ebu Bekir Radyalan ondan yedi. Köle ona, biliyor musun bu neydi dedi. Ebu Bekir Radyalan neydi dedi. Dedi ki, cahiliyede birisi için kainlik yapmıştım. Ben kainliği iyi yapmadığım halde onu aldattım. O adam benimle karşılaştı ve bunu verdi. Senin yediğin de işte o idi. Bunun üzerine Ebu Bekir Radyalan elini boğazına soktu ve kandaki her şeyi çıkararak kustu. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. Yani bu kazancın haram olmasından ötürü. Evet, Allah izin verirse Yıldızlardan Yağmur isteyenler cahiliye ehline benzer. Başlığıyla bir sonraki derste devam ederiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedenle ilahe illan la şerikelek ve estağfuruke ve tubilek.